أعوذ بالله من rahim الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد Ve رب ve والصلاة والسلام على dinleyenler Riyaz-ı hadis kitabımızın 51. babı olan Allah'ın rahmetini ümit etmek konu ile ilgili hadisler Vera bin Azib radiyallahu anhuma'dan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir Müslüman kabirde sorguya çekildiği zaman Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şehadet ediyorum der. Ve bu şehadetiyle birçok hayırlara nail olur. İşte bu hakikat Allah'ın kitabında şöyle ifade edilmektedir. Allah bu dosdoğru söz kelime-i sayesinde iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sağlam ve sabit tutar. Enes bin Malik radiyallahu anh'dan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kafir bir kimse iyilik yaptığı zaman kendisine dünyada tattırılan nimetlerle bu iyiliğinin karşılığını almış olur. Mü'mine gelince Allah onun asıl mükafatını ahiret erteler. Fakat bu dünyada da yaptığı iyiliklerden dolayı ona bir takım nimetler verir. Bir başka rivayete göre Peygamber aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Allah hiçbir müminin yaptığı iyiliği karşılıksız bırakmaz. Ona hem bu dünyada hem de ahirette mükafatını verir. Kafire gelince Allah için yaptığı iyilikler karşılığında ona dünya nimetlerinden tattırılır fakat ahirette vardığında mükafatını göreceği hiçbir iyiliği kalmamış olur. Cabir bin Abdullah radiyallahu an peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğunu rivayet etmekte. Beş vakit namaz sizden birinizin kapısının önünden akan ve her gün içerisinde beş defa da büyük bir ırmağa benzer.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 Abdullah bin Abbas radiyallahu Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Bir Müslüman ölür de Allah'a ortak koşmayan 40 kişi onun cenaze namazını kılarsa, onların o ölen kişi hakkındaki dualarını Allah mutlaka kabul eder. Evet saygıdeğer dinleyenler, bir beldede yaşayan fazilet ehli, doğruluk ve ihlas sahibi Müslümanların,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 Öldüğünüzde Müslümanların hakkınızda güzel de bulunacakları tertemiz bir hayat yaşamaya çalışın. Böyle bir şahadet hem sizin için kurtuluş işareti hem de geride bıraktıklarınız için teselli vesilesi olacaktır. Kur'an'ı en iyi bilen sahabelerden Abdullah bin Mesudu radiyallahu anh anlatıyor. Deriden yapılmış bir çadır içinde 40 kadar kişi, Peygamber aleyhissalatü vesselam ile birlikte bulunuyorduk. Peygamber bize sizler diğer ümmetlere oranla cennetliklerin dörtte biri olmak ister misiniz diye sordu. Biz evet elbette isteriz dedik. Peygamber peki cennetliklerin üçte biri olmak ister misiniz diye sordu. Biz yine evet elbette isteriz dedik. Bunun üzerine peygamberimiz şöyle buyurdu. Muhammed'in canı Kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki ben sizin cennetliklerin yarısı olacağınızı umuyorum. Çünkü cennete ancak Allah'ın gönderdiği bütün kitaplara ve peygamberlere iman ederek Müslüman olan kimseler gidebilecektir. Peygamberlerin bir kısmına inanıp bir kısmını inkar eden, onların getirdiği inanç sistemini tahrif edip değiştiren diğer ümmetlerin cennetteki sayıları da haliyle az olacaktır. Gerçi sizler şimdilik müşriklere nispetle dahi siyah öküzün derisindeki beyaz bir kıl gibi yahut kırmızı öküzün derisindeki siyah bir kıl gibisiniz. Yani henüz sayıca onlardan çok azsınız. Fakat gün geçtikçe sayınız artacak ve nihayet ahir zamanda o kadar çoğalacaksınız ki cennetteki müminlerin yarısını oluşturacaksınız. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'tan peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Mahşer günü Allah her Müslümana bir putperes Yahudi veya Hristiyan verecek. Ve bu senin cehennemden kurtuluş fidyendir buyuracaktır. Aslında onlar Müslümanların yerine azap çekmek için değil... Kendi günahlarının cezasını çekmek üzere cehenneme gireceklerdir. Bu da cehennemden azat edilen Müslümanlar için bir çeşit kurtuluş fidyesi olacaktır. Allah her insana biri cennette diğeri cehennemde olmak üzere iki makam takdir etmiştir. İnsanlar yapıp ettiklerine göre bu iki yerden birine gidecek ve müminlerin cehennemdeki yeri kafirlere, kafirlerin cennetteki yeri müminlere kalacaktır. Resulullah Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Cennete gelecek her insana şayet dünyadayken kötü işler yapmış olsaydı cehennemde azap çekeceği yer gösterilecektir. Bu şükrünün artması içindir. Cehenneme gelecek her insana da şayet dünyadayken güzel işler yapmış olsaydı cennette ulaşacağı makam gösterilecektir. Bu da üzüntü ve pişmanlığının artması içindir. Müslimin Ebu Musa radıyallahu ta'ala naklettiği bir başka rivayete göre Peygamber Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Mahşer günü bazı Müslümanlar dağlar kadar büyük günahlarla Allah'ın huzuruna gelecekler. Fakat yine de Allah yaptıkları büyük iyilikler sayesinde onları affedecektir. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma diyor ki: Peygamber Aleyhisselam'ı şöyle buyururken işittim. Mahşer günü mümin Rabbinin lütuf ve keremine o kadar yakın olur ki Allah onun birçok günahını örtüp affeder. Şöyle ki önce günahlarını itiraf ettirmek üzere ona şu günahını şu günahını hatırlıyor musun diye sorar. Mümin de evet hatırlıyorum ey Rabbim der. Bunun üzerine Yüce Allah ben senin işlediğin fakat haya ve edebinden dolayı başkalarını anlatmaktan çekindiğin o günahları dünyada örtüp gizlemiştim. İşte bugün de onları affediyorum buyurur. Böylece o kimseye günahlarının yer almadığı, sadece iyiliklerinin kaydedildiği defter verilir. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh anlatıyor Ebu yusur adında bir sahabi kendisinden hurma satın almak için evine gelen bir kadını zorla tutup öpmüştü. Sonra da yaptığına pişman olarak peygamber aleyhisselamın yanına gidip bir kadını zorla tutup öptüğünü dile getirdi. Ve gözlerinden yaşlar boşanarak durumu anlattı. Aslında Ebu yusur akabe biatlerine ve Bedir savaşına katılmış iyi bir Müslümandı. Fakat nasıl olduysa bir an gaflete düşüp bu günahı işlemişti. Bunun üzerine Yüce Allah gündüzün iki ucunda bulunan sabah öğle ve ikindi vakitlerinde ve gecenin gündüze yakın saatlerindeki akşam ve yatsı vakitlerinde namazı özenle ve dikkatle kılmaya devam et çünkü ibadet ve iyilikler küçük günahları siler atar insan ruhunu eğitip olgunlaştırarak kötülükleri ortadan kaldırır. Hud suresi ayet 114 ayeti nazil oldu. Ebu yusur ey Allah'ın Resulü ayette bildiren bu af müjdesi yalnızca benim için mi geçerlidir dedi. Peygamberimiz hayır bu müjde senin durumunda olan yani yaptığı kötülüğün hemen ardından samimi olarak tövbe eden bütün ümmetim içindir buyurdu. Enes bin Malik radiyallahu anh anlatıyor. Bir adam telaşla peygamber aleyhisselama geldi ve ey Allah'ın Resulü ben cezayı gerektiren bir günah işledim. Cezamı ver dedim. Tam o sırada namaz vakti girmişti. Adam peygamberle birlikte namazı kıldı. Namazdan sonra ey Allah'ın Resulü ben cezayı gerektiren günah işledim cezamı ver dedi. Aslında işlediği günah öyle büyük günahlardan da değildi. Peygamber sen az önce bizimle birlikte namaz kıldın değil mi diye sordu. Adam evet dedi. Bunun üzerine peygamberimiz öyleyse senin günahın affedilmiştir buyurdu. Yine Enes radiyallahu anh'dan peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah kulunun bir şey yedikten veya içtikten sonra kendisine hamd etmesinden muhakkak hoşnut olur. Ebu Musa radiyallahu anh'dan peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah gündüz günah işleyenin tövbesini kabul etmek için geceliğin Ey kulum tövbe et ki günahını bağışlayayım diyerek rahmet elini açar. Geceliğin günah işleyenin tövbesini kabul etmek için de gündüz vakti elini açar. Yani kul ne kadar günahkar olursa olsun kaç defa günah işlerse işlesin Tövbe edip af dilediği takdirde Allah onu her zaman bağışlamaya hazırdır. Güneş battı yerden doğuncaya kadar yani kıyamet kopuncaya kadar bu böyle devam edip gider. O halde insan günahlarından dolayı ümitsizliğe kapılmamalı, hiç vakit kaybetmeden Rabbine yönelerek günahlarının bağışlanması için af dilemelidir. Ebu Necih, Amr bin Abes Es-Sülemi radiyallahu anh anlatıyor, Ben İslam öncesi cahiliye devrindeyken insanların yanlış yolda olduklarını, putlara tapmakla kötü bir iş yaptıklarını düşünürdüm. Sonra Mekke'de Muhammed adına birinin bir takım önemli haberler getirdiğini duydum. Derhal binime atlayıp onun yanına gittim. Fakat Peygamber aleyhisselamın kavminin sert tutumundan dolayı davetini gizli yaptığını gördüm. Bunun üzerine kimseye hissettirmeden gizlice Mekke'de kendisini buldum ve sen nesin diye sordum. Ben peygamberim cevabını verdi. Peygamber ne demektir dedim. Yani beni Allah gönderdi dedi. Hangi vazifeyle gönderdi diye sordum. Akrabayı görüp gözetme, putları kırma, Allah'ı bir olarak kabul edip ona hiçbir şeyi ortak koşmama vazifesiyle gönderdi buyurdu. Yanında bu konuda sana yardımcı olacak kim var dedim. Biri hür, diğeri köle iki kişi diye cevap verdi. O gün peygamberin yanında mümin olarak sadece Ebu Bekir ve Bilal radıyallahu anhum'a vardı. Ben de sana tabi olup yanında kalmak istiyorum dedim. ''Bugün buna gücün yetmez, benim ve diğer Müslümanların ne halde olduğunu görmüyor musun?'' ''Sen şimdilik ailene dön, benim açıkça ortaya çıktığımı duyduğun zaman yanıma gel.'' buyurdu. Ben de ailemin yanına döndüm. Ben memleketimde iken Peygamber aleyhisselam Medine'ye hicret etti. Gelip gidenlerden onun durumu sorarak hakkında bilgi almaya çalışıyordum derken Medinelilerden birkaç kişi yanıma geldi. ''Onlara Medine'ye gelen o kişi ne yaptı?'' diye sordum. Kavmi onu öldürmek istemiş fakat başaramamış. Şimdi Medine'li halk sevgi seyli halinde ona koşuyor cevabını verdiler. Derhal Medine'ye gelip peygamberin huzuna çıktım ve ''Ey Allah'ın Resulü, beni tanıdınız mı?'' diye sordum. ''Evet Mekke'de yanıma gelmiştin'' dedi. ''Ben ey Allah'ın Resulü, Allah'ın sana öğrettiği ve benim bilmediğim bir konuda namaz konusunda bana bilgi verir misin?'' Hangi vakitlerde namaz kılınır? Hangi vakitlerde kılınmaz dedim. Peygamber sabah namazını kıldıktan sonra güneş doğup bir mızlak boyu yükselinceye kadar farz olsun sünnet olsun hiçbir namaz kılma. Çünkü güneş şeytanın iki boynuzu arasından doğar ve kafirler bu esnada güneşe secde ederler. Yani güneş doğarken ve batarken bazı putperestler ona secde ederler. Şeytanlar da bu esnada Tam o kafirlerin önünde durarak onlarla alay ederler. Siz de o vakitlerde namaz kılarsanız güneşe tapanlara benzemiş olursunuz. Ayrıca onlar İslam'ın güneşe tapmayı yasaklamadığını zannedebilirler. Bu yüzden güneş doğarken ve batarken farz olsun, sünnet olsun hiçbir namaz kılma. Ancak o günün sabah namazının farzına, Başladıktan sonra güneş doğmaya başlasa bile o namazını tamamlayabilirsin. Güneş bir mızrak boy yükseldikten sonra da gölge en az seviyeye gelinceye, yani güneş tam tepe noktasına ulaşıncaya kadar nafile namaz kılabilirsin. Sakın namazı ihmal etme. Çünkü namaz bizzat meleklerin hazır bulunarak şahitlik yaptığı bir ibadettir. Güneş tepe noktasına geldiği zaman yine hiçbir namaz kılma. Çünkü o an cehennemin kızdırıldığı andır yani hava müthiş derecede sıcak ve bunaltıcıdır sonra gölge batıdan doğuya doğru dönmeye başladığı zaman öğle namazını kıl unutma ki namaz bizzat meleklerin hazır bulunarak şahitlik yaptığı bir ibadettir öğle namazından sonra her şeyin gölgesinin iki olduğu ikindi vaktine dek dilediğin kadar namazını kılabilirsin İkindi namazını kıldıktan sonra güneş batıncaya kadar yine namaz kılma. Çünkü güneş şeytanın iki boynuzu arasında batar ve kafirler o esnada güneşe secde ederler. Onlara benzememek için güneş batarken farz veya sünnet hiçbir namaz kılma. Ancak o günkü ikindi namazının farzına başladıktan sonra güneş batmaya başlasa bile o namazı tamamlamalısın buyurdu. Ben ey Allah'ın Resulü. Bana abdest hakkında da bilgi verir misin diye sordum peygamberimiz sizden biriniz ne zaman abdest suyunu hazırlayıp ağzını çalkalar ve burnuna su verip temizlerse ağzında ve genzinde bulunan bütün günahlar su damlalarıyla birlikte dökülüp gider. Sonra Allah'ın emrettiği gibi güzelce yüzünü yıkarsa yüzünün günahları da su ile birlikte sakalının etrafından dökülüp gider. Sonra dirsekleriyle birlikte kullarını yıkarsa, kullarının günahları su ile beraber parmak uçlarından akıp gider. Sonra başını mest ederse, başının günahları su ile birlikte saçlarının ucundan dökülüp gider. Sonra topuklarıyla beraber ayaklarını yıkarsa, ayaklarının günahları su ile beraber ayak parmaklarının ucundan akıp gider. Sonra da namaza durur, Allah'a hamd ve sena eder onu layık olduğu vasıflarla yüceltir ve her şeyden geçip tüm kalbiyle Allah'a yönelirse bütün günahlarından arınır ve annesinden doğduğu günkü gibi tertemiz olur buyurdu. Amr bin Abese bu hadisi peygamberin ashabından Ebu Umame'ye haber verince Ebu Umame ey Amr abdest gibi küçük bir amelden dolayı kişiye verilen bu büyük mükafat hakkındaki ne dediğini iyi düşün. Bu sözleri peygamberden duyduğuna emin misin diyerek uyardı. Bunun üzerine Amr ey Ebu Umame. yaşım ilerledi kemiklerim zayıfladı ecelim de iyice yaklaştı. Bu yaştan sonra Allah ve elçisi adına yalan söylemeye ne ihtiyacım var ki? Eğer ben bu hadisi peygamber aleyhisselamdan sadece bir, iki, üç hatta yedi kere işitmiş olsaydım kesinlikle rivayet etmezdim. Fakat ben bu hadisi bundan da fazla duydum. Bu yüzden hiç tereddüt etmeden onu rivayet ediyorum diye cevap verdi. Evet saygı değerli dinleyenler son olarak Ebu Musa el-Aşrari radıyallahu anh'tan Peygamber aleyhisselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah bir ümmete lütufta bulunmak isterse onların peygamberini kendilerinden önce öldürür. Böylece onu kendileri için ahirette öncü ve kılavuz yapar. Bir ümmeti de helak etmek isteyince daha peygamberleri hayattayken onları azap eder ve onun gözü önünde onları mahveder. Böylece Allah elçisini yalanlayıp emrine karşı gelmeleri yüzünden onları helak ederek Peygamberini teselli etmiş olur. Evet saygıdeğer dinleyenler bir programın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah. Esselamu Aleykum ve Rahmetullah.